çok sık rastlamıyoruz ele evet. alındı. o açıdan önemli bir şey Ulus bakar buluşmalarının üçüncüsü demiştiniz evet, değil mi evet, e, de. Mehmet ile de daha ayrıntılı olarak görüşme imkanımız öfersi. olacak imkanımız olacağını da şimdiden söyleyelim yani evet, çünkü çok... toplantılarınıza bir ekleme e, Ankara'dan e, bir ses yansıtmaya istedim e, onu daha da ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki dönemde bu konulara eğiteceğiz Evet, çok evet, önemli bir mesele gerçekten. Yani felsefe filozofların gündemine girmesi de güzel, biraz geçikmeli de olsa bu mevzuları almaları ve genç bir felsefecinin üzerinde durması benim dikkatimi çekti, paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederiz.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 Birinci sayfalarda kesinlikle biz göremedik ile bugün baktık. Oysa çok gerçekten önem taşıyor. Ve şeyde de Filipinler'de mesela işte 150 bin kişinin bir nehir olup aktığı. Başka pek çok fotoğraflar da var. Onların üzerinde etraflıca duracağız. Ama Türkiye'de bir tek İstanbul'da da oldukça kapsamlı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 Son bir ayda bir polis şefi üzerinde yazdığı kitap üzerinden dönüyoruz yani önemli plaklarımızdan biri de o. Etkiç evet. çok plağımız var ama birinci sırada çok satan bir kitap ve çok satan bir konu ve bir il emniyet müdürü ve eski önemli pozisyonlarda bulunmuş bir polis şefinin kitabı ve daha sonra onun tutuklanması üzerine dönüyor.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 bu paylaştırma e, gazeteciler arasındaki rekabeti de, e, bir bölünmeyi de ortaya çıkarttı. Yani Hanefi Avcı'dan kaynak olarak yararlananlarla, yararlanmayanlar ya da hanifi Avcı'nın karşılığından yararlananlar e, da medyada çok e, bariz bir şekilde belirginleşti. E, aynı şekilde akademisyen bir grup, akademisyen de bu işe dahil oldu. Bu çok kötü giden bir şey var e, medyamızda. E, aslında yani bütün e, yönleriyle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 ee, polisin e, cemaatleşmesi e, ya da cemaatin içerisinde iddia edildiği gibi farklı grupların olması, e, avcının deşifre etmeye çalıştığı yapı, e, nın, e, yani bu cemaatin poliste ve yargıdaki gücü ile iktidar partisi arasındaki ilişkini, yani bu süreçten kim e, yararlanıyor? Yani bu, Burada bir çatışma var.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 ve bunun nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymak bakmak gerekli diye düşünüyorum çünkü bunlar bizim bilmediğimiz Türkiye galerilerim özellikle e, yani Türkiye'nin tarikatlar cemaatler şimdi cemaat tarikatların etkinliği eskisi gibi gördüğüm kadarıyla yok cemaat cemaatlere de hareket deniyor mesela Cidakbilan cemaatinden çok Cidakbilan hareketi deniyor şimdi bunlar yani son 10 yıldaki bir muhafazakar Siyasi İslam'ı veri alıp sonra belli bir değişime uğrayan bir hareketin e, iktidar olduğu e, bir süreç yaşıyoruz. Bu ilişkiler başlangıçta ve günümüzde nasıl bir seyiriz diyor. Yani AKP ile bu cemaat ilişkisi e, yani nasıl bir e, ilişkidir? Ve bu çatışma aslında e, e, cemaat bir ilişkisi olmayan AKP iktidarının mensuplarının e, açısından nasıl değerlendiriliyor? Benim anladığım kadarıyla e, AKP e, liderliği e, cemaatten, cemaatin en azından belli kesimlerinden rahatsızdır. Dolayısıyla bu çatışma e, hani bir avcının ortaya koyduğu ve yani e, eski bir e, e, yandaşla es, e, yan, e, cemaat arasındaki Çatışma bence e, iktidar partisinin içindeki bazı iktidarların e, da e, yararlanabileceği bir ortam yaşıyor. Yani cemaatin belli bir büyüklüğe ulaşmış olması, cemaatin parti içinde ve e, belli alanlarda güçlü olması bence AKP liderliğini de rahatsız ediyor. Ve bu birbirlerinden vazgeçemeyen çatışmalı bir durumu ifade ediyor. Bence.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 Gülen bu açık yani e, bu hareketi onaylamadı ve bu da bir referandum öncesiydi e, ve iktidar partisilə e, cemaat arasında bir tenakuz oluştu. Hatta bunun üzerine hatırladım kadarıyla e, Bülent Arınç'tı başbakan yardımcısı e, buyursun gelsin kendisine hoca efendi bir karşılama töreninde yapalım e, dedi. Yani birincisi gerçekten Gülen e, bir muhafazakar iktidarda. 28 Şubat'ta gitti Gülen Amerika Birleşik Devletleri'ne ama e, bu geçen 10 küsur 13 yıllık dönemde 8 yılında bir muhafaza iktidar var ve bu iktidar e, Gülen'e buyur gel diyor yani şu anda kendisi saçında da Türkiye'ye girmesinde sakınca olan bir husus yok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 ee, yani içinde yaşadığımız bu süreci analiz ederken ben tabii dikkatle incelenmesi gereken, bakılması gereken şeyin cemaat ve iktidar partisi ilişkilerinin nasıl bir seyir izlediği, bundan sonraki süreçte de nasıl bir seyir izleyici? Yani yaşanılan polis e, süreci, polis üzerinden e, bu e, cemaat-iktidar ilişkisi ki büyünce e, 8 yıllık bir iktidar pek çok kendi içerisinde de yeni gaderelerin oluşması e, mukadderaktır. E, böyle e, şey yapmakta fayda var. Yalnız şu anlaşılıyor ki Türkiye'de e, bir grup medya mensubu düşünür, e, insan yazan, çizen e, e, polislerle çok yakın ilişkiler yaşıyor. E, vakt, vaktimizin sonuna yaklaştık galiba. Evet. Yani ben e, bir, e, bir e, İranlı Acem Şair, Hafız'ın e, çok aklımdan çıkmayan bir dizesiyle kapatayım.